Kainatın efendisi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatı 4. bölüm Yararlanılan eser Salih Suruç'a ait. Selamünaleyküm. Bir önceki programımızda Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile ilk hanımı olan Hazreti Hatice Radıyallahu Anha validemizin evliliği konu edildi. Ardından Zeyd Radıyallahu An evlat edinilmişti. Kainatın efendisi Sallallahu Aleyhi ve Sellem 35 yaşında. O zaman Kureyş kabilesi Kabe duvarlarını yıkıp yeniden tamir kararını verdi. Zira yıllardan beri yağan yağmurlar ve neticede meydana gelen seller, yapı itibarıyla zaten pek sağlam olmayan bu mabedi oldukça yıpratmıştı. Çatısız olması sebebiyle de yağan yağmurlar temeline kadar tesir etmiş, ve Kâbe'yi adeta harabe bir hale getirmişti. Son olarak gelen büyük bir sel, Kâbe'yi adeta bütünüyle sarsmış ve duvarlarını çatlatmıştı. Bu durum Mekkelilerde bir korku ve telaşa sebep oldu. Bu arada bir hadise daha oldu. Kadının biri haremde ateş yaktı. Ateşin korundan sıçrayan kıvılcımlar, Kâbe'nin örtüsünü tutuşturdu ve yanmasına sebep oldu. Bütün bunların üzerine, bir de Kâbe'nin içinde bulunan bir definenin çalınması eklenince, Mekkeliler artık verdikleri kararı bir an evvel gerçekleştirme gayreti içine girdiler. Kâbe yeniden inşa edilmeliydi. Düşündüler, Toplantı üzerine toplantı yaptılar. Cidde'ye gitmek üzere Mısır'dan yola çıkmış bulunan bir Bizans gemisi vardı. O tarihlerde Cidde yakınlarında karaya oturdu bu gemi. Bunu haber alan Kureyş, olay yerine bir heyet gönderdi. Geminin yükü, yumuşak aktaş, tahta, direk ve demirden oluşuyordu. Bunlar zaten, Kureyş'in Kabe'nin yeniden imarı için arayıp bulamadığı malzemelerdi. Heyet, gemide bulunanlarla anlaştı ve keresteleri satın aldı. Bunun yanında gemideki tüccara Mekke'ye serbestçe girebilme ve mallarını gümrüksüz olarak satabilme garantisi verildi. Halbuki daha evvel Mekkeliler şehirde ticaret eşyası satanlardan vergi alırlardı. Gemide ayrıca Baküm adında Bizanslı bir mimar da bulunuyordu. Kabe yapımında kendisinden istifade etmek üzere o mimarla da anlaştılar. Buna göre duvarlarını yeniden tamire karar verdikleri Kabe'nin mimarlığını Bizanslı Baküm, marangozluğunu Mekke'de oturan kıbdi bir usta yapacaktı. Kâbe duvarlarının taşlarla örülmesi işi önemliydi. Bunu kura ile kabireler arasında dörde böldüler. Buna göre Abdimenaf ile Zühre oğullarına Kâbe'nin Şam cephesi, Şehm ve Cumah ayrıca Amir oğullarının payına Kâbe'nin Yemen köşesiyle Hacerül Esfet köşesi arası, Mahzum ve Teymoğullarına ise Safa ile da bitişik olan Yemen cephesi düştü. Her kabile kendisine düşen tarafı yıkıyor tek tek. İbrahim aleyhisselamın attığı temele kadar inildi. Bundan sonra birbiriyle kaynaşmış deve sırtı gibi yeşil yeşil taşlar görülmeye başlandı. Niyetleri biraz daha aşağı inmekti. Lakin buna güç yetiremediler. İçlerinden biri, o yeşil taşlara kazmayı sallayınca birden bire zelvele uğramış gibi Mekke'nin sarsıldığını gördüler. Bunu bir kez daha denediler, aynı sarsıntı oldu. Herkezde bir korku ve telaş başladı. Bundan sonrasını yıkmaya müsaade bulunmadığını anladılar ve kazdıklarıyla yetindiler. Anlattığımız gibi herkes Kendine düşen tarafı yıktı, yine yenisini yapmak için taş taşıdı, duvarlar ördü. Bina, Hacerül Esfet taşının konulacağı yere kadar yükseltildi. Ancak bu mübarek taşı yerine koymada kabileler arasında anlaşmazlık çıktı. Her kabile bu kıymetli taşı kendisinin koyması gerektiğini, daha layık olduklarını Düşünüyorlardı Kabilecilik ön plana çıktı Zaten o devirlerde çok ilerideydi Hangi kabile bunu yapacaksa En şereflisi oydu Bunu öyle bir abarttılar ki Neredeyse tartışma Münakaşalar başladı Ortalığı bir kargaşalık aldı götürdü Her an bir çatışma bekleniyor Kan dökülecek Mallar telef olacak bu duruma bir çare bulmak gerekiyordu. 4-5 gün, Kabe'nin duvarlarına tek taş koymadan bekleyip durdular. Sonra Mescid-i Haram'da toplandılar. Bu arada kabileleri uzlaşmaya davet edenler de etrafta dolanıyor, barış yapılmasını istiyor. Kureyş'in en yaşlılarından olan Ebu Ümeyye diye bilinen Huzeyfi bin Muire, ortaya atıldı ve şu teklifte bulundu. Ey Kureyşliler! Anlaşamadığınız şu işte, mabedin şu kapısından yani beni şeybe kapısını göstererek, bu kapıdan ilk girecek zatı aranızda hakem yapın. O kimse bu işi bir neticeye bağlasın. Ebu Ümeyye'nin beklenmedik bu teklifi kabul gördü. Artık bütün gözler o an beni şeybe kapısında. Bakalım kim gelecek? Acaba kim çıkacaktı? Ve bu anlaşmazlığa nasıl bir son verecekti? Herkes meraklı. Mescidin mezkur kapısını dikkatle izliyorlar. Birazdan kapıdan yavaş yavaş yürüyen bir zat belirdi. Uzaktan fark ettiler kendine mahsus boyu posu ve yürüyüşüyle vakar içinde gelen bu zatı hep birlikte tanıdılar ve mutlu oldular. El-Emin geliyor, o geliyor, İşte onun aramızda vereceği hükme hepimiz hazırız, razıyız değil mi? Evet dediler, o aramızda en güvenilir. Çünkü peygamberlik gelmeden önce dahi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'ül emindi. Emin olunan, güvenilen, dürüst insandı. En isabetli karar vermekten şaşmayan zatın gelişi tesadüfi değildi. Vereceği bu hükümle onlara peygamberliğinden önce isabetli görüşü, derin düşüncesini belki de anlatacaktı. Kendisiyle konuştular. Durumu anlattılar. Hemen bana bir örtü getirin buyurdu Efendimiz. Bir örtü getirdiler. Bir rivayete göre Velid bin Mugire'nin elbisesi geldi. İkinci bir rivayet var. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir zat kendi elbisesini, ridasını kullanmasıydı. Getirilen bu örtü yere serildi. Herkesin dikkatli bakışları o alanda. Acaba o örtüyle ne yapılacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hacerül Esved'i bu örtünün ortasına koydu. Sonra da her kabileden bir kişi bunun birer köşesinden tutsun dedi. Öyle yaptılar. Hacerül Esved'i örtüyle konulacak yere kadar kaldırdılar. Ve Efendimiz aleyhisselam bizzat hacerül Esved'i kendi eliyle yerine koydu, bu şerefe nail oldu. Bu kansız ve gürültüsüz, tartışmasız biten olaydan sonra Kabe'nin duvarları örülmeye başlandı ve kısa zamanda bitti. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilahi bir ikazdan sonra kabileler arasında büyük bir kanlı çarpışmayı önlemiş oldu. Bu olay Hacerül Esved'in yerine konduğu gün pazartesi günüydü. Aylar böyle geçti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 36 yaşındalar. Miladi 607 yılı. Mekke'de Dönem dönem olan o kuraklık ve şiddetli açlık yine baş gösterdi. Her yerde kıtlık var. Çoğu aile geçim sıkıntısından perişan halde. Hayvanlar bir deri bir kemik kalmışlar. Geçim sıkıntısı yaşayan ailelerden biri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talib'in ailesiydi. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi şefkat ve merhamet kaynağıydı. Yapılan iyilikleri hayatı boyunca hiç unutmadı. Bunu da unutamazdı. Şimdi geçim sıkıntısı çeken, hayatı boyunca kendisine iyi bakmaya çalışan amcasıydı. Çocukluğundan beri, Şevkatli kanatları arasında büyüdüğü biri, Ebu Talip. Amcası sıkıntı çekerken o nasıl rahat olabilirdi? Derhal harekete geçti. Hali vakti yerinde olan diğer amcası Hazreti Abbas'a durumu anlattı. Sıkıntı içinde kıvranan Ebu Talip'e yardım elleri uzatmalarını, yükünü bir nebze olsun hafifletmeleri gerektiğini anlattı. Hazreti Abbas, bunu memnuniyetle karşıladı ve Ebu Talib'e gittiler. Maksatları, Ebu Talib'in evindeki kalabalığı biraz azaltmak, hiç olmazsa, birkaç kişinin nafaka yükünü omuzundan almaktı. Maksatlarını Ebu Talib'i e açınca, o bundan memnuniyet duydu ve sonunda, Efendimiz ismini koyduğu Hazreti Ali'yi radiyallahu An, Hazreti Cabbar'la Hazreti Abbas'la Hazreti Cafer'i himayesine aldı. Radiyallahu An. O sırada Hazreti Ali Efendimiz dört veya beş yaşlarında. Henüz bu yaşta güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuran Efendimizin himayesine girmesi, onun için eşsiz bir mazhar yetti. Bu yaşından itibaren onun terbiye süzgecinden geçecek, davet edildiğinde ise derhal iman edecekti. Bu imanı sırasında 9-10 yaşlarında bulunan Hazreti Ali, aynı zamanda ilk Müslüman çocuk şerefini de kazanmış olacaktı. Artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme risalet görevi verilmesine az zaman kalmıştı. İnsanlığın ve dünyanın o zamanki halini biraz sizlerle paylaşmamız lazım. Dünyanın ve insanlığın durumu peygamberliğinin öncesinde nasıldı biraz anlamak gerekiyor. Bu zaman İnsanlık aleminin üzerine küfür, ahlaksızlık kabusunun çöktüğü ve insanlığı mahvettiği bir asırdı. O zaman için dünya üzerinde en önemli devletler Bizans, İran, Hindistan, Çin gibi devletlerdi. Bütün bu devletlerde Doğru bir inanç sistemi yoktu. İnançsızlığın ya da yanlış inançların ızdırabı içinde kıvranan zamanın insanları adeta çılgına dönmüşler, ne yaptıklarını bilmeyen azgınlar haline gelmişlerdi. O zamanlar eşyalara tapılıyordu, yıldızlara, ateşe, tahtalara, kuru taşlara. İlah diye secde ediyorlardı. Tek Allah'a imandan çok uzaklaşmıştılar. Her şey ilahi kudretin eseri denilmiyordu. Acayip şeylere tapıyorlardı. İlahi ölçüden mahrum olan insanlık, zengin fakir, kuvvetli zayıf, avam havas, efendi köle diye sınıf içinde sınıfları ayrılmıştı. Korkunç bir uçurum vardı, zengin ve fakir arasında. Oldukça gergindi hava. Üst tabak, tabakada olan insanların, zulüm ve tahakkümü sebebiyle, alt sınıflar her an patlamaya hazır bir barut fıçısı gibiydi. Aynı zamanda, Kölelik bir müessese gibiydi. İnsan mükerrem ve muhterem bir varlık. Lakin bunu takdir edebilmek ancak gerçek bir iman sayesinde mümkün. Gönülleri bu imanın şerefinden mahrum bulunan o devrin insanları, elbette insana hürmetin, insanın yeryüzünde en değerli varlık olduğunun şuurundan uzak kalıyorlardı. Köle diye adlandırılan zavallı insanlar, pazarlarda basit bir mal gibi alınıp satılıyordu. Kadınlara hiç değer verilmiyor, kadınlar şeytan gözüyle görülüyordu. Bu derin vahşete, son verecek birine, insanlık aleminin şiddetle ihtiyacı vardı. Bir güneş gibi şefkat ışığını fakirden de, zenginden de, kadından da, erkekten de, soyca bilinen veya hiç bilinmeyeni, alim olanı, cahil olanının da ihtiyacı vardı. Yine o zamanlar peygamberlik verilmeden önce Hristiyan devletlerde İsa aleyhisselamın tebliğ ve telkin ettiği tevhid akidesi bozulmuştu. Teslis inancına bırakmıştı. Oysa ki değiştirilmemiş olan kitapta Efendimiz aleyhisselatü vesselamdan da bahsedilirdi. Lakin o zaman Hristiyanlığı teslis inancı denen aşırılığa ve şirke dönüştürdüler apayrı bir din meydana getirdi papazlar. Diğer devletlerde de olmakla birlikte, genelde Doğu Roma İmparatorluğunda, din adına akıl almaz işkenceler yapılıyordu. Mesela, Patrisyen Fokas'ın, Hristiyanlığa zorla döndürülmekten kurtulmak için, kendisine zehirlemiş olduğu hadisesi de vardır. Kısaca, çok zor zamanlardı. Ahlaksızlık hele, almış başını gitmişti. Allah'a imanın verdiği haya ve korkudan mahrum olan insanlık, her türlü ahlak dışı davranışta bulunuyordu. Mesela Bizans'ta ahlak öylesine silinmişti ki, öylesine ölü bir unsur haline gelmişti ki, bizzat Konstantiniyye Patriği, imparatorun kendi öz yeğeniyle evlenmesinde, Nikahını kıyıyordu. Kadın alınıp satılıyordu. Basit bir metadan öte geçmiyordu. Böyleydi o zamanlar. Peki Arabistan nasıldı? İnanç yönünden Arabistan, kelimenin tam manasıyla bir anarşi içinde kıvranıyordu. Garip garip inanışlar başladı. Ardından putlara tapma. Onun ardından taşlara, helvalara tapma, hatta yaptıkları helvaları yeme de başladı. Acayip bir sapıklık devam ediyordu. Her kabilenin ayrı putu vardı. Kureyş en büyük put olarak Uzza'yı kabul ediyordu. Evs ve Hazreç kabilelerinin taptığı put Menat'tı. Kelb kabilesinin putu Ved ismini taşıyordu. Huzeyl kabilesi Suva putuna tapardı. Cahiliye devrinde Arabistan, ahlaki yönden de tam bir sefalet içindeydi. Zulüm, güçlünün güçsüze karşı kullandığı en amansız bir kırbaçtı. Kuvvetli olan her zaman haklıydı. Eğer zayıfsanız, eğer güçsüzseniz, haklı da olsanız, sizin hakkınızı arayacak kimse yoktu. Kadınlar fuhşa teşvik ediliyor, zorlanıyor, sırtlarından para kazanılıyordu. Kur'an, insan haysiyetine yakışmayan bu hareketten bahsediyor ve onları insan hayatına hürmeti katleden bu çirkin adetten nehyediyordu. Bu durum Nur suresinin 33. ayetinde şöyle aktarıldı. Dünya hayatının geçici menfaatini kazanacağız diye cariyelerinizi fuhuşa zorlamayın. Hele iffetli olmak isterlerken, kim onları zinaya mecbur ederse, muhakkak ki Allah bu mecbur edilişlerinden ve tevbelerinden sonra o cariyeler hakkında gafurdur, çok affedicidir, rahimdir. Bir kadın birkaç erkekle birden müşterek hayat yaşayabiliyordu o zaman. Böyle bir kadın evinin damına diktiği bir işaretle kendisini halka ilan ediyordu. Üvey anne babanın terekesi arasında ev eşyasıymış gibi oğla miras olarak intikal ediyordu. Böyle ahlaksızca işler almış başını gitmişti ve belki de en bilineni örneğini en çok duyduğumuz mevzu kız çocuklarının diri diri gömülmesi. Kız çocuklarının dünyaya gelmesi o zaman için bir felaketti. Bir yüz karasıydı. Bu sebeple doğan çocuk kız olunca bazen kimsenin görmesine bile fırsat verilmeden gaddar babalar tarafından diri diri toprağa gömülüyor. Veya kuyulara atılıyordu. Diyorlardı ki, ''Bunlar bir gün gelip şerefimizi lekeleyecekler veya sefalete düşecekler. Ayrıca maişet cihetiyle bize yük olacaklar. Rızıklarını temin edemeyeceğiz. O yüzden öldürüyoruz.'' diyorlardı. Bazen de anneler doğum yaklaşınca çukur kazdırırlardı. Dünyaya gözlerini açan yavru kız ise, hemen çukura atılır, üzeri toprakla örtülürdü. Babalar, öldürmeyi kararlaştırdıkları kızlarını, altı yaşına gelince, güzel elbiseler giydirerek, sanki akraba ziyaretine gidiyorlarmış gibi çöle götürürlerdi. Zavallı çocuk, orada daha önce, Kendisi için hazırlanmış o mezara bırakılır, Üzerine diri diri gömülerek topraklar atılırdı. Gömmek istemedikleri kız aysa Kalın yün kumaştan bir cübbe giydirirler, Onlara deve veya koyun çobanlığı yaptırarak, Cemiyetten uzak tutarlardı. Kur'an-ı Kerim bu durumu, bu çirkin ve vahşet saçan adetleri şu ayetiyle bize haber verdi. Onlardan birine kız doğum haberi müjdelendiği zaman öfkelenerek yüzü kararıyor. Verilen müjdenin bıraktığı kötü tesirle utanıp kavminden gizleniyor. Acaba o çocuğu zillet ve horluğa katlanarak saklayacak mı? Yoksa toprağı mı gömecek? Bak ki hüküm verdikleri şeyler ne kötü. Cahiliye zamanıydı selam, Bu çirkin adete tevessül etmiş biri, bilahare İslamiyetle müşerref olduktan sonra, gözyaşları arasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip şöyle anlatmıştı.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 vicdanlardan böylesine sökülüp atılmıştı. Bütün bunlar yanında inkarı mümkün olmayan bir gerçek ki, İslamiyet'in inişi, yayılışı sırasında Araplar edebiyatta oldukça zirvedeydi. Bu hususta kendileriyle boy ölçüşecek yeryüzünde hiçbir millet mevcut değildi. O zamanın şairleri, Arabistan'daki şairler, dünya tarafından parmakla gösteriliyordu. Bir yarış vardı. Sözler çok tesirliydi. Öyle ki bir şairin bir tek sözü üzerine, kabileler birbirleriyle kıyasıya çarpışıyorlardı. Edebiyatta çok ilerlemişlerdi. Kur'an'ın üslubu çok önemliydi. İşte o yüzden, Birçok kişi bunun bir kul sözü olmadığını anlayabilmişti. Birçok peygamberin kendince özelliği ve gönderildiği toplumun bazı örnekleri vardı. İşte anlatmaya çalıştığımız özelliklerde Allahu Teala'nın son peygamberi olan sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında Arap Yarımadası'ndaki halkın durumuydu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik görevi almasının ardından birkaç yıl önceydi. Arapların cahiliye devrinde iki meşhur panayırı var demiştik daha önceki yayınlarımızda. Hicaz'daki Ukaz panayırı. Yine renk renk yüzlerce insanla dolup taştı panayır. İçinde bir sürü Arap belileri de var. Bu sırada kızıl tüylü bir deve üstünde, yüz yaşını aşmış bir piri fani geldi. Gözleri artık çukura kaçmış, yaşlılıktan iki büklüm olmuş. Fakat ruhu aydınlık bir zat. İyad kabilesinin büyüğü Kus bin Saide adı. allah Teala'nın varlığına, birliğine, ahiret gününe, ve yeniden dirilmeye inanan Kuz, Arapların şairi ve hakimi. Dili oldukça ünlü. Bir gün o panayırda öyle bir konuşma yaptı ki, insanların yüzüne baka baka şunları anlattı. Ey insanlar, gelin dinleyin beni. İbret alın, yaşayan ölür, ölen fena bulur, olacak neyse olur. Yağmur yağar, otlar biter, çocuklar doğar, annelerinin ve babalarının yerini alır. Derken hepsi ölüp gider. Hadiselerin ardı arkası kesilmez. Hepsi birbirini kovalar. Beni iyi dinleyin. Gökte haber, Yerde ibret alınacak şeyler var. Burada gelen kalmaz, Giden gelmez. Acaba vardıkları yerden hoşnut olup da, Kalıyorlar mı? Yoksa orada kalıp da uykuya mı dalıyorlar? Yemin ederim, Yemin ederim ki Allah'ın indinde bir din vardır ki şimdi içinde bulunduğunuz dinden daha sevgilidir. Ve Allah'ın gelecek bir peygamberi vardır ki gelmesi çok yakındır. Ne mutlu o kimseye ki ona iman eder, o da kendisine hidayet eder. Yazıklar olsun ona isyan ve muhalefet edecek o bedbahta. Yazıklar olsun ömrü gafletle geçen ümmetlere. Ey insanlar! Hani ya babalar, dedeler, atalar? Nerede soyunuz, sopunuz? Hani o süslü saraylar ve mermer binalar yükselten Ad ve Semud kavimleri neredeler? Hani ya dünya varlığından gururlanıp da Kavmine, ben sizin en büyük Rabbiniz değil miyim diyen o Firavunlar, Nemrutlar neredeler? Onlar zenginlikçe, kuvvet ve kudretçe sizden çok daha üstündü ne oldular ama? Bu yer onları değirmende öğütmedi mi? Toz etmedi mi? Kemikleri bile çürüyüp dağılmadı mı? Evleri yıkılıp ıssız kalmadı mı? Bakın, şimdi yerlerini, yurtlarını köpekler şenlendiriyor. Dinleyin beni. Sakın onlar gibi gaflete düşmeyin. Onların yolundan gitmeyin. Her şey fani. Baki olan ancak Allah. Ki O birdir, O'nun ortağı yoktur. İbadet edilecek ancak O'dur. O doğmamış ve doğurulmamıştır. Evvel gelip geçenlerde bize ibret alacak şey çoktur. Ölüm bir ırmaktır. Girecek yerleri çok ama çıkacak yeri yoktur. Büyük küçük hep göçüp gidiyor. Giden geri gelmiyor. Gariptir ki bu muazzam hitabesini verip Hatemül Enbiya'nın pek yakında geleceğini haber veren Kusbin Saide o anda kendisini dikkatle dinleyenler arasında geleceğinden söz ettiği zatın bulunduğundan habersizdi. Dinleyenler arasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vardı. Cahiliye devrinde Cenabı ı Hakk'ın kalplerine hidayet ihsan ettiği bahtiyarlardan biri olan Kus bin Saide'nin bu hitabesinden az zaman sonra peygamberlik görevi verilecekti. Fakat Kus o sırada hayata gözlerini yummuştu. Haliyle pek yakında geleceğini müjdelediği Efendimizle görüşmek kendisine nasip olmadı. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem 38 yaşına geldiğinde gayipten bazı sesler duymaya başladı. Bazı taraflarda bir takım daha önce görmediği ışıklar görmeye başladı. Bazen de gayipten bir ses geliyordu. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye. Fakat o zaman kendisi o garip sesin parlayıp geçen ışıkların ne demek istediklerini tam manasıyla bilmiyordu. Bununla beraber bu olayların manasız ve boşu boşuna cereyan etmediklerini de biliyordu. Çok düşünmeye başladı. Zaman zaman da bu olayları muhterem zevcesi Hatice-i Kübra annemize anlatıyor, bu sırları paylaşıyordu. O anda yeryüzünde maddi hayatta tek teselli kaynağı Hazreti Hatice de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bir siyanet meleği gibi koruyor ve konuşmalarıyla, sohbetleriyle hep teselli etmeye çalışıyordu bu hal bir yıl devam etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 39 yaşında şimdi sadık rüyalar devri başlıyordu gündüz meydana gelecek hadiseler kendisine rüyada bir gece evvel bildiriliyordu Uykuyla uyanıklık arasında bir hal içinde bunlar gösteriliyor ve tek tek haber veriliyordu. Öyle ki geceliğin gördüğü bir rüya o gecenin sabahında apaçık ortaya çıkıyordu. Bu durum altı ay boyunca devam etti. Bu altı aylık devreden sonra artık tamamıyla yalnızlık istemeye başladı. İnsanlardan uzak durmak, düşünceleriyle baş başa kalmak en büyük arzusuydu. Çünkü ruhu, içinde bulunduğu cemiyetin ahlaksızlığından, zulüm ve zulmetinden sıkılıyordu. Yalnızlık sevdirilmişti ona. Öyle ki, her şeyinden vazgeçebilir fakat insanlardan uzak, kainatla ve kendi tefekkür alemiyle baş başa kalmaktan asla vazgeçemezdi. Mekke içinde pek durmuyordu o sene. İnsanlardan uzak, ıssız yerlerdeydi. Ve bu yalnızlık sırasında adeta dağdan, taştan yerden gökten kainatın niçin yaratıldığını insanların bu dünyaya niçin gönderildiklerini neler olduğunu soruyordu ne var ki onun bu suallerine ne Hira Dağı'nın kayaları ne uçsuz bucaksız çöller ne gündüz aleminin lambası olan güneş ne de gece aleminin kandili olan ay Cevap veremiyordu. Bu suallerine cevap bulamayışın hayreti içinde gün ve geceler geçiyor. Zahiren yalnızlık istiyordu daha fazla. Bu hal az veya çok hemen hemen tüm peygamberlerin vahi almadan önceki hayatlarında da görüldü. Nitekim Musa aleyhisselam Peygamberliğinden önce 40 gün kadar turdağında kaldı. Dünyadan uzaktı. İsa aleyhisselam da yine peygamberlik verilmeden 40 gün kadar her şeyden uzaklaşmıştı. İşte sene miladi 610 yılı. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem tam 40 yaşında. O zamanlar yıllardan beri devam edip gelen bir adetleri vardı. Her senenin Ramazan ayını Hira Dağı'nın tepesindeki bir mağarada geçirirdi. Orada ibadet eder, dua ederdi. Burası sessiz, sakin bir yerdi. Hira mağarasında rastgele değil, ciddi Hz. İbrahim aleyhisselamın Hanif dini üzere ibadet ve taatte bulunuyordu yine hanımı Hz. Hatice radıyallahu anha validemiz azığını hazırladı Hira dağına doğru ilerliyordu Kainatın bu manalı sessizliğine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin derin düşüncesi de katıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle o çıktığı Hira mağarasının arası yaklaşık olarak beş kilometre kadar. Yavaş yavaş yürüdü. Ramazan ayının 16. gecesiydi. Geride kaldı. Oraya vardı, Ramazan'ın 17'si, Pazartesi gecesi. Nur dağı, Derin ve manalı bir sessizliğe büründü. O civarda her şeyde, Onunla birlikte sessiz, Sanki söz birliği edilmiş gibi. Kim bilir, Konuşulacakları dinlemek, söylenenleri adeta duyabilmek, eşsiz mahsariyete belki de erebilmek içindi bunlar. Konuşacak olanla dinleyene belki de hürmet etmek içindi bu sessizlik. Gecenin yarısı geçmişti. Seher vaktine az kaldı. Ve vahiy meleği Cebrail aleyhisselam en güzel bir insan suretine bürünmüştü. Mis gibi kokularla her taraf tertemiz kokuyor buram buram. Cebrail aleyhisselam son derece sevinçliydi. Çünkü son Resul peygamberler peygamberiyle sallallahu aleyhi ve sellem muhatap olacak. Habibullah ünvanını, imanı, ibadeti ve mücadelesiyle hak edecek olan sultanı levlakla konuşacaktı. Onunla yüz yüze gelecekti. Ve beklenen o an geldi. Cebrail Aleyhisselam bu karanlık gecede, bu ıssız yerde güzel bir insan suretinde Etrafa ışıl ışıl nurlar saçarak efendimize göründü. Hitap etti. Oku. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hayret ve korku sardı. Yüreği ürperiyordu. Ben okuma bilmem. Cebrail aleyhisselam kendilerini kucakladı. Sıkıp bıraktıktan sonra tekrar oku diye seslendi. Yine ben okuma bilmem dedi. Cebrail aleyhisselam ikinci kere kainatın efendisini kucakladı ve sıkıp bıraktıktan sonra yine seslendi. Oku bu sefer ben okuma bilmem deyince söyle ne okuyayım dedi bunun üzerine melek Allah'tan aldığı ve resulüne teslim etmeye geldiği alaq suresinin ilk ayetlerini başından sonuna kadar okudu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 İlahi vahye muhatap olmanın verdiği heyecan ve haşyetle titreyen Efendimiz Aleyhisselam mağaradan çıktı. Titreyerek, heyecanlı bir şekilde Mekke'ye doğru hareket etti. Yolda birçok gariplikler vardı. Dağ, taş, ağaçlar, ''Esselamu Aleyke Ya Resulallah'' diyor, selamlıyor Tebrik ediyorlardı. Hayret ede ede, titreye titreye, evine vardı. Konuşamaz hale gelmiştiler. Kolay değildi. Kendisini merak içinde karşılayan, vefakar zevcesi, hatice Kübra radiyallahu anhaya sadece beni örtünüz, beni örtünüz, diyebildi. Sadık Sevçe bu emri alınca yüzündeki başkalığı sezmesine rağmen hiçbir şey sorma cesaretini gösteremeden hürmetle yatağına yatırdı ve üstüne örtüler örttü. Hira'da yalnızlık arayan fahri alem şimdi de evinde ruh ve düşünceleriyle baş başaydı. Bir müddet sonra uyandılar. Bir nebze olsun rahata ve sükunete kavuştukları belliydi. Hanımına başından geçenleri olduğu gibi anlattı ve ekledi. Korkuyorum ey Hatice. Bana bir zararın gelmesinden korkuyorum. Bir hanımıyla, bir erkeğin arasındaki olması gereken o muhabbete bakın. Hanımı Hz. Hatice radiyallahu anha her halinden son derece emniyet duyduğu zevcine şöyle hitap ediyor. Merak etme, hiçbir korku ve endişe duymana gerek yok. Sen üzülme.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 Uğradıkları felaket ve musibetlerde halka yardım edersin. Ey amcamın oğlu! sebat et! Vallahi senin bu ümmetin peygamberi olacağını ümit ediyorum. Bütün bu olup bitenler elbette manasız değildi. Hz. Hatice annemiz düşünüyordu. Kime sormalıydı? Uzun uzadıya düşündü ve sonunda danışacağı adamı tespit etti. Amcası oğlu Varaka bin Nevfel. Varaka bin Nevfel oldukça yaşlanmış, saf bir Hristiyandı. Gözleri görmüyor ama gönlü çok iyi görüyordu. Tevrat'ı, İncil'i okumuş, onlardan pek çok şey öğrenmiş ahiret gününe inanan, tek Allahu Teala'ya inanan insanlardandı. Efendimizi dinledi sallallahu aleyhi ve sellem. Başından geçenleri anlattıkça Varaka renkten renge giriyordu. Anlattıkları bitince Varaka "Kuddüs, Kuddüs! Bu gördüğün melek yüce Allah'ın Musa aleyhisselama gönderdiği Ruhul Kudüs'tür. Namus-u Ekber'dir. Sen bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu. Yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olaydım. Kalmin seni yurdundan çıkaracakları zaman keşke sağ olaydım dedi. Bu ifadeler hem Allah Resulü'nü hem de Hazreti Hatice'yi bir derece rahatlattı. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlamadığı bir şey vardı. Ne demişti Varaka? Kavmi onu yurdundan çıkardığı zaman yanında olsaydım diye. Bunu anlayamamıştı, sordu. Kalmim beni yurdumdan mı çıkaracak? Evet dedi Varaka. Seni buralardan çıkaracaklar. Çünkü senin gibi vahiy tebliğ etmiş bir kimse yoktur ki, Düşmanlığa uğramamış olsun. Eğer senin davet gününe yetişsem, Vallahi bütün gücümle sana yardım ederdim. Gerçeği konuşuyordu Varaka bin Neffel. Gizlenmesi mümkün olmayan gerçeği. Sonra oradan ayrıldılar. Çok geçmeden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir olayla karşı karşıyaydı. İnkıta-ı vahiy hadisesi yani vahyin bir ara gelmemesi veya kesilmesi. Sebebi farklı şekillerde anlatılıyor olmakla beraber beşeri aklımızla, şu aciz aklımızla bunun hikmetini kavrayamayacağımız ortada. Lakin bilinen bir şey var ki, bu olaydan sonra, yani vahyin bir dönem gelmemesi olayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi üzdü. Öyle ki, adeta dünya kendisine dar geliyordu. Bu esnada Cebrail aleyhisselam veya İsrafil aleyhisselam teselli için birkaç sefer kendilerine görünmüşlerdi. Tam kırk gün hiçbir haber gelmedi, vahiy gelmedi. Dünya darül hikmet olması sebebiyle, elbette onda her şey şüphesiz hikmetle cereyan etmekte. Az önce dediğimiz gibi biz bu az aklımızla, bu hadiselerin neden olduğunu anlayacak değiliz. Hele hele, peygamberlik gibi bir şeyi, hikmet kalemiyle programlanmış bir vazifenin içine, elbette hikmetsizliğin girmesine imkan yok. 40 gün geçti. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, tekrar vahiy gelmeye başladı. Vahyin tekrar gelmeye başlaması hadisesini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlatıyor. Bir gün giderken, aniden gökyüzünden bir ses işittim. Başımı kaldırıp baktığımda, Hira'da bana gelen meleği, yani Cebrail aleyhisselamı, yerle gök arasında bir kürsü üzerinde oturmuş gördüm. Ürpererek yere çöktüm. Evime dönüp, Beni örtünüz, beni örtünüz dedim. Bunun üzerine Yüce Allah, Müddesir Suresi 1 ve 5. ayette mealen şöyle buyurdu. Ey örtüye bürünen peygamber! Kalk da sana iman etmeyenleri azapla korkut. Rabbinin büyüklüğünden bahset. Elbiseni temiz tut. Putperestlik pisliğini bırakmakta devam et. Vahiy tekrar gelmeye başlayınca, Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhundaki sıkıntılar dindi. İç alemi sükuta kavuştu. allah Teala, serapa ahlaki güzellikler ve kemallerle süslemiş olduğu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlik vazifesiyle vazifelendirmekle onu insan nevi içinde en mümtaz ve en seçkin bir yere çıkarmıştı. Bu suretle aynı zamanda yüce Allahu Teala'nın kainatta olan her nevde bir ferdi mümtaz ve mükemmel ve cami halk edip, nev'in medarı fahri ve kemali yapar kanunu, insanlık camiasında da tecellisini buluyordu. Özetle, bu alemin hem çekirdeği, hem meyvesi gelmişti. Artık, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'ın temsilcisi ve o Kur'an-ı Kerim'in, Kerim olan kitabın iniş vesilesiydi. Hira'daki ulvi olayla ilahi memuriyetine idrak etmişti. Ancak bu çok ağır bir yüktü. Bunun görevleri vardı. Onları yerine getirmek lazımdı. Bunun için içinde bulunduğu cemiyet pek kolay değildi. O anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek başına bir tarafta, bütün dünya bir tarafta yer alıyordu. Ve o, dünyaya Allah'tan aldığı emirleri tebliğ edecekti. Bu basit bir hadise değildi. Dünyalar durdukça insanlığa nur ve şeref olan vazifesine nereden başlayacak, nasıl başlayacak bunu hesaplıyordu. Bu durumu evvela en yakını olan zevcesi Hz. Hatice radiyallahu anh'a'yı anlattı. Annemiz ona tereddütsüz sadakat elini uzattı ve ilk Müslüman olma şerefine kavuştu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bundan sonra Hazreti Hatice'ye Cebrail aleyhisselam'dan öğrendiği şekilde abdest aldırdı ve yine kendisinden öğrendiği surette imam olarak şerefli zevcesine iki rekat namaz kıldırdı. İşte bu kılınan iki rekat namaz, imam olarak kıldığı ilk namazdı ve bir pazartesi gününün sonuna doğru kılındı. Hazreti Hatice radiyallahu anhanın tereddüt etmeden iman edip Müslüman olması, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi son derece memnun ettiği gibi şevkini de arttırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'a davet ettiği ikinci insan, yine en yakınlarından biri ama yaşça çok küçük olan Hazreti Ali radiyallahu anh idi. O 4-5 yaşından beri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesi altındaydı. Daha önce aktardık hatırlarsanız, maddi bir sorun yaşayan Ebu Talip'ten alınmıştı. O eşsiz terbiyenin eseri olarak akranlarına göre feraset ve ahlak bakımından üstündü. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, Hazreti Hatice radıyallahu anha annemizle namaz kılarken gördü. Hayran hayran bir köşeden izliyordu. Namaz bittiği zaman bu nedir diye sordu. Efendimiz aleyhisselam "Ey Ali, bu Allah'ın seçtiği, beğendiği dindir. Ben seni bir olan Allah'a iman etmeye davet eder."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 Fakat resul Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, henüz davasını açıkça ilan etmek emrini almış değildi, bu sebeple ikaz etti. Ey Ali, eğer söylediklerimi yaparsan yap, yok eğer yapmayacak olursan, gördüğünü ve işittiğini gizli tut. Kimseye bir şey söyleme buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu anh, bu ikaz üzerine sırrını muhafaza edeceğine söz verdi. Gece oldu, yattı. Uyuyamadı. Sabaha kadar düşündü. Şafak aydınlığıyla birlikte, gönlüne de aydınlık doğdu adeta. Hemen Efendimizin huzuruna vardı. allah Teala beni yaratırken, Ebu Talib'e sormadı ki bende. de, ona ibadet etmek için gidip kendisine danışayım dedi ve Müslüman oldu. İşte ilk Müslüman olanların ikincisi ve ilk Müslüman olan çocuk şerefini kazanan Hazreti Ali radıyallahu an o sırada 10 yaşındaydı. İman safında yer almada Hazreti Hatice ve Hazreti Ali'yi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 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali ile namazlarını kırlarda, vadilerde eda etmeyi daha uygun buldular. İki cihan güneşini bir gölge gibi takip eden Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bu hali anne ve babasının endişe ve telaşına sebep oldu. Bilhassa anne Fatıma Hatun Fazlasıyla korktu. Kocasına dikkat et. Bak oğlun onunla çok dolaşıyormuş. Sakın ona bir şeyler olmasın dedi. Ebu Talip anlayışlı bir insandı. Durumu bizzat Efendimiz'den öğrenmek istedi. Bunun için bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ali'nin arkalarından gitti. Onları Mekke'nin bir vadisinde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 Amcan oğlunun dinine sana da isteyerek girmek yaraşır. O seni ancak hayıra davet eder. Ona itaat et diyerek hem Resul Ekrem Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem hem de Hazreti Ali radıyallahu anh'ı sevindirdi. Sonra oradan uzaklaştı. Eve dönen Ebu Talib'e zevcesi Fatıma Hatun telaş ve şiddetle, Nerede oğlum? Hizmetçim, Nerede onlar? Bak, birisi cihat mevkinde onu, Muhammed'le birlikte, Sallallahu aleyhi ve sellem, Namaz kılarken görmüş. Oğlunun dinini değiştirmesini sen uygun görüyor musun? Ne düşünüyorsun? Diye çıkıştı. Ebu Talip, Sus! Vallahi, Amcası oğluna arka çıkmak ve yardımcı olmak, Elbette herkesten çok ona düşer. Dedi, telaş ve endişeye mahal olmadığını ifade etti. Sonra da, Ey nefsim! Abdülmuttalib'in dinini bırakmak hususunda bana itaat etmiş olsaydı eğer bu nefsim, ben de ona tabi olurdum. Çünkü o halimdir, emindir ve Temizdir. Bugünkü yolculuğumuzun da sonuna geldik. İnşallah bir sonraki bölümde Hazreti Ebubekir radıyallahu anı Müslüman oluşunu ardından. Bilali Habeşi radıyallahu anın Müslüman olduktan sonra işkenceye uğramasını Hazreti Osman radıyallahu anın ve diğerlerinin Müslüman oluşlarını inşallah okuyacağız. O vakte kadar en emin olana emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berek.